Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz Kur'an'da bulunan kısa süre olarak el Kariyatı Suresi kariyat Suresi Kur'an-ı bulunan bu genelde kısa süreler bunların Mekke'de nazi oldular Mekke'de gelen ayet-i kerimeler imanla ilgili daha çok ziyade Önce kişinin imanın kuvvetlenmesi gerekiyor ki sonra insan ibadetini rahat yapabilsin. Mevlamız buyuruyor bu Süre-i Şerifesinde Bismillah. El-Kari'atü Mel-Kari'ah El-Kari'atü Kari'ah Kari'ah kar al -babe. Dünya Araplarda bir aniden bir cisim, bir isme birden çarpsa, vursa, aniden ondan bir ses çıkar. Bu tabii aniden olunca kişi bunları ürperir. İşte kıyametin başlangıcı böyle olacak. Kıyametin de safaları var. Mesela bir yuva El Hak El gibi, kıyametin birçok isimleri var, Safaları var. Kıyametinde, işte kıyametin demek ki asıl başlangıcı birdenbire aniden bir ses olacak. Ama tabii nasıl ses olacak, onu tabii bilemeyiz derimler. Mevleva arkadan soruyor, Melkariyah nedir Kariyah? Taburdeki soru Peygamberimize, Ali sade terine Allah ta sormuyor, Habib Muhammed'im nedir o Kariyah? Arkadan böyle şöyle biliyor Melkariyah ve ma edrake ya ve ma edrahi ki sana neyi bildirdi? Nedir o Karya? Bakın burada hemen Rabbim el kar demeden buyurmadı burada. Önce Karya yani aniden beklenmedik bir anda öyle bir ses gülültü olacak ki bundan tabi yerle gökler parçalanacaklar. Öyle bir ses olacak. Nedir bu ses? Sura üfrülme olayı. Özel melek Rabbim yaratmış adı İsrafi aleyhisselam. İsrafil. Onun asli görevi nedir? Elindeki sura üflemek. Bir gün sahabeler sura Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne diyorlar ki sahabeler Ya Allah Teala senin geçmiş, gelecek her türlü gününü affettiği halde hiç seni gülerken görmedik Peygamberimize hiç seni gülerken görmedik yar Resulallah Peygamberimiz tebessüm ederdi nedir tebessüm ses çıkmadan ses çıkmadan Hafif gülümseme, üç türlü gülüş vardır. Biri tebessüm, hiç ses çıkmaz bir gülümseme. İkincisi dihk deniyor, hafif ses çıkar, kişi bunu kendi duyar ama. İşte bu nedir namazı bozar bu muhtemelen. Namazı bozar bu. Yani bir kişi namazda iken eğer tebessüm ederse öyle bir olay oldu ki yanı başında işte bir şey konuşuldu bir şey oldu kişi artık elinde olmadan yade dışı tebessüm etti ses çıkmadı hafif gülümseme gibi yaptı ama ses çıkmadı bu namazı bozmaz tabi iyi değil ama namazı bozmaz fakat eğer ikinci derecede dih denen hafifçe gülse yandakiler duymasa bile eğer kendi duyacağı kadar hafif ses çıkarsa namazı bozuluyor mu abdesti bozulmaz ama namazı bozulur böyle. namazı bozulur yeni başlar niyet eder namaza başlar üçüncü derece var gülümseme kaha, kaha Türkçe de aynı Arapça de değişmiyor deniyor. bu nedir kişi namazda sesi güler ki Yandaki de gül güldüğünü yanında. Buna kahkaha deniyor. O zaman bu kişinin hem namazı bozuluyor, hem abdesti bozuluyor bu sefanda. bozuluyor bu kişinin. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yalnız tebessüm eder Peygamber. Tebessüm etmek, bu iyi bir şey namazın dışında tabi. Soruyor sahabeler, Ya Allah Allah Teala'nın bütün suçunu affettiği halde geçmiş gelecek neden gülmüyor Resulullah? Peygamber Şura buyuruyor. Esabım başımı kaldırıp arşalığa bakıyorum. Orada İsrafil'i görüyorum İsrafil'i. Elinde sur İsrafil'i. İsrafil bir adı önüne atmış. Yani ayakları iki şey değil böyle bir adım ileride İsa ağzına sür isafilin arşa bakıyor, ilahi emir bekliyor, su üflederikten. Ben İsa bakıyorum da, acaba su üflü gelir mi diye onun için gülemiyorum diye Peygamberler. İşte kıyametin kopması bu şekilde çok aniden olacak. zaten kıyamet kopacağı zaman iyileri kalmayacak o dönemler, iyileri kalmayacak e, tabi gene olacak müslüman mümin gene olacak ama öyle çok tekva kalmayacak öyle insanların en şerleri kalacak mesela bir şu bakınız zina fuhuş artık ayıp olmayacak o dönemde Açıkça yolda fuhuş yapılacak. O dönemin en iyi insanı, en iyi imanlı kişisi ne yapacak? Tabi iş yapmayacak. Ancak şunu diyebilecek, hiç olmazsa kenara şekil oda yapın diyecek. Yani bu zinanın gündeme gelmesi muhteremler, gelmesi, ben çok korkuyorum ben hatta. Ya bunu çağ dışı diyenler var böyle. Allah korusun böyle. Yani dünyanın çok yerine başladı bu. Açışa fuş yapma. Yollarda hiçbir çekilmeden böyle. Başladı. İşte Allah korusun bu iyi bir alamet değil bu kardeşim. Zaten her şeyin bir alameti vardır. Mesela soba yanıyor mu yanmıyor mu? komşunun bakar bacası insan bakar duman çıkıyor. Evde insan var mı yok mu gece? Işık görevinde, yerinde işte insan var demişler. Ağır, hasta, komada, doktora gidip bakıyor? Önce bir nabzına bakıyor, soluma bakıyor. Soğuk alıp atıyorsa yaşıyor bak, Can var onda demek. Ki. Her şeyin alameti var. İşte Allah korusun kıyamet alametleri var tabi. Yani insanların en şerleri kalacak. İnsanlar hayvan sallaşacak. Hayvan sallaşacak insanlara böyle şey. Ayağı hiçbir şey kavrayal Allah korusun. Ver, çılgınlık olacak böylece, ama huzur olacak mı Huzur olmayacak kuzum. Herkeste darlık, bunalım, sıkıntı, terör, artık birer kargaşa, savaşlar, öyle bir şey olacak Allah korusun. Öyle zaman gelecek ki artık ana babadan evlat sevgisi kalkacak. Allah korusun. İşte Mevlam buyuruyor, kıyametin başlangıcı böyle olacak böyle şey. Aniden korkunç bir gürültü. Mevlam peygamber soruyor, ve ma edraike mel Muhammed'im, o kariya sana neyi bildirin, ne anlayabildin? Yani bilemezsin. istifam soru. Mevlam buyuruyor, Habibi Muhammed'im, sen de Kıyametin kopma dehşetini bilemezsin melam buyuruyor. İnsanın hayali buna ulaşamıyor böylece. Öyle korkun bir hal olacak ki kopmasını da İnsanlar böyle çılgın ki igve insanlar birden bire başlar kıyamet kopacak. Yevme işte kıyamet koptuğu gün yekünün nası kel farashil mebusus melam buyuruyor. O bir insanlar kel, feraş, feraş pervane denir Türkçe daha çok buna. Işıkta bir kelebeği gibi bir şey olur ışığın etrafında. Hep ışığa saldırır böyle. İstanbul'da i̇şte daha çoktu lamba olduğu zamanlarda oraya gelirlerdi. Bir i̇nce yapılır böyle bir kelebeği bir şey böyle. Hep ışığa döner böyle. Çok zayıf hassas bir hayvandır sını yanar gider böylece. Mevsuz saçılan dağlan demek yani kıyamet koptuğunda insanlar öyle olacaklar böyle. Yüreksiz, şeysiz, idraksız, şuursuz, bilinsiz öyle olacak insanlar. Tabi o korkudan dolayı hani ötre patlayacak. İlk sur hüruzam bel olacak ilk surda. Betekün elcibalek elen menfuş. Burada Mevla bize iki alameti bildiriyor. Çünkü Kuran-ı Kerim'in hemen pek çok yerinde kıyamette ilgili bilgiler var. Mevla bize bunu bildiriyor. Ayetlerin, suyelerin her birinde kıyametin başka bir yönü anlatılıyor. Bizlere. Burada iki şey anlatılıyor böylece. İnsanların böyle ürke, korka, böyle çılgın gibi olacaklar insanlar o anda birdenbire. Ve dağlar da e saçılan renkli yünder pamuklar gibi olacaklar. Şimdi dağlarda renkli dağlı maddeler vardır dağlarda böyle işte. Kırmızı, kara, şunlar, bunlar böylece. dağlarda o anda yerinden kopacak, bir böyle çarpacak, toz gibi olacaklar. Veyla buyuruyor, Heba mensura olacaklar. Bazen diyor ki kıyamette dağdan kaya kopacak. Yok öyle değil muhtemelen Heba mensura. Böyle. toz toz gibi olacaklar. Hatta sonra belirli olacaklar böylece. Yani bu nedir tabii? Atomların ayrılması mı Yani Rabbim o anda çekim gücünü aldığı atomlar arasında atomla ayrılacaklar onu gören biri. Bir tabii denge düzen kuralı var böylece. Levan buyuruyor. Veval da mizan. Evlan mizan, mizan ölçü denge demektir. Rabbim bir denge koymuş böyle. Her şey bu denge içerisinde bağlıdır. Her şey böyle. Yıldızın dönmesi, dünyamızın dönmesi, çekim güçleri, hepsi buna bağlıdır. Mesela cevizin bak kabuğu da sert. Fındığın kabuğu sert. Hep bu denge, Allah'ın ku denge kuralının gereği bunlar. Ama yumurtanın kabuğu öyle sert değil. Eğer yumurtanın kabuğu da Fındığın cevizin kabuğu şey olsa ne olurdu? Yumurtayı çekici vurduğumuz anda akar giderdi. Yani öyle bir denge ki bak muhteremler, yumurtanın kabı biraz daha sert olsa zor oluyor kırılması. Biraz daha hassas olsun, o zaman da elindeysen dağılır gider böylece. Şey. Yani her şey Allah'ın koyduğu bu denge kuralını her şeye bağlı böylece. Şey. Demek ki kıyamete Mevlam bu denge karnı Mevlen kaldıracak. Atomlar arasında bu bağlantı kopacak. Kocaman dağlar ne olacaklar? Böyle rengâ renk böyle öyle olacak. uçan toz gibi olacaklar. Dağılacaklar. Sonra ikiyeni su üfürülecek. Tabii blok da gelmiyor. Bade bu Kerim burada gelmiyor bu. Ama bağlantı şunda şey izah edeyim inşallah. Bil ki sur üfürüldüğünde ne kadar canlı varsa bütün canlılar insan, cin, şeytan, melek, hayvan hek ölecek Hek ölecektir Ancak Mevla'ımızın dilediği birkaç bazı melekler kalacaklar. Cebrail, Azrail gibi, İstafil gibi bu metrek Onun dışındaki bütün canlılar ölecekler. Zaten korku çıldıracaklar, şok olacaklar, ölecekler. Sonra Rabbim buyacak ki Azrail'e, ya Azrail, al bakın bunların canını da, kalan meleklerinde. de. Azrail aleyhisselam onlarda da canını alacak. Tek kalacak. Rabbimiz soracak azale şimdi. Ama azale korkuyor, titriyor ama böylece. Çünkü kıyamet olayında melekler de çıldırıyor melekler muhteremler. Ancak böyle bir olan büyük melekler ölmeden kalabildiler. Kalabilecekler yani böyle. Onların o dayanma gücü var. Rabbimiz soracak azale, ya azale kim var benim, kim kalan hükümde? Tabii titriyor. Baş önünde. Ya Rabbine abdükü acizin, aciz kulun kaldı Ya Rabbi. Emret ne yapayım? Ve buracak bulacak sen bilmiyor musun? Her canını tadacak. Al canını. O da cennette cehennem arasında kendi canını kendi eliyle alacak. Alacak. O da, o da ne yapacak? Can acısını tadacak. Çekecek yani. Çekecek böylece. Hatta onun ki daha fazla olacak bile. Bazı cibatine göre de çok bağıracakmış böylece. Can verilir ki az O kadar bağıracakmış ki eğer o anda insanlar sağ olsa zaten korkuyor insanlar böylece. Öyle korkuyor azarsan aleyhisselam bağıracak böyle. Boğazdan can çekecek. O da ölecek. Sonra artık tabi yıldızlar dağıldı. Güneş dürülecek. Güneş dağılmayacak. Güneş yine lazım çünkü güneş yedi alınacak, böyle. yedi alınacak güneş dürülecek toplanacak, kömür gibi olacak ısısı gidecek güneşin ışığı gidecek sonra Rabbim tekrar emi verince israf ile önce onu yarayacak, Rabbim yarayacak. onu emi verecek israf aleyhisselam ikinci defa tekrar su üfleyince bu defa da yeniden dirilme olayı olacak işte o yani o kadar bunlar ...bugün aklen de... ...mantıken de, ...bilimsel olarak da... ...açık net olaylar mıdır bunlar? Yani ne yazık inanmayanlar buna... ...kafe inanmıyorlar buna böyle Yani Allah'ın koy düzen... ...düzen böyle anlıyorsun böyle Mesela bir kısa örnek verelim. Şimdiki canlılar... bitki, hayvan insan... ...nereden medene geliyor bu canlılar... E, toprak modelinden işte böylece. Toprak oluyor böylece? Ne var toprakta? İşte elementler var. Yüz küsur element biliniyor günümüzden mesela. Ne oluyor bu elementler? E, gökten yağmur yağıyor. O da yeterli dilan böylece. Gök gürleyecek. Bak gök Atomlu Atomlar arasındaki bağlarının kopması için mutlaka korkunç bir ses lazım bakınız. Onun için gök işte. bir barda bir lasta. İlkbaharda gök çok gürler. Böyle. Gök ne kadar gürlese o kadar iyi bereket muhtemelen. Böylece. O kadar iyi böyle şey. Şimdi çakacak böylece. Neden azot parçalanacak? Parçalanacak böylece. O azot topa inecek. Neden azot? insan rısı azot işte muhtemelen. Azot böyle Yani proteinin ana temel malası azot böylece. böylece. Yani... İnsan düşünüsten muhteremle düşünüze insan, yani kişi Allah diye bağımlı baş eline gerek işin Allah'ın koju düzene bakranı var mı? Hiçbir şey kesine başıboş değil böyle, bir şey başıboz diye böyle. O göklerin gölemesi de, şimşeğin çakması da, yağmurların yağması da, hiçbir şey başıboş değil berleşe. Sıran yağmur yağyor ne oluyor gök gürülüyor, yerdeki Elementler, toprak maddeleri eriyor işte çözüm deniyor diyor bunlara ne oluyor bunlar bitki küklü bunları bitki oluyor biz de dedik ama biz de bir zamandan toplattık muhteremler hepimiz evet böyle, toplattık bir zamanlar sonra işte bitki küklü bizleri emdi kimimiz sebze oldu kimimiz meyve oldu, kimimiz buğday olduk hepimiz o aşamadan geçtik hepimiz de sonra yine içildik kan olduk hücre oldu, üreme hücresi dönüştük muhteşemler sonra döllendik tamam, döllendik oradan Mevla'nın bizleri yarattı oradan Mevla'nın rızkımız da verdi bizim insan dünyadaki hayat koşuğuna yaklaşınca evlemle ne buyuruyor gel kulum diyor dünyaya gel hadi gelme bakayım ya gelme bakayım işte aziz cemaatiniz bakınız. Asıl ana karmı bizim topraktır toprak, toprak böyle. İşte, i̇şte o, o yüce kudret, yüce mevla Yi bizi ne yapacak mevle? Yer altına yazacak mevla bedenlerimizi mı? İşte. O zaman da yağmur yağacak, kırk gün yağmur yağacak önce. Bol su gelecek, yeni elemente ezecek der. Rami güneş yaratacak. Zaten güneş var. Ona güç verecek güneşe, dağ başına ona güç verilecek. İşte yeni atomlardan, ölümsüz maddeden biz Rabbimin yaratacak bedenlerimiz, beden ama. Sonra İsa ailesi selam, ruh anda ne kadar ruhlar varsa berzah aleminde, her ruh gelecek, bedenle girecek, girecek, karışacak mı? Karışmayacak, karışmayacak. Mesela şimdi bile rüyamızda. Rüya'yı sadaka deniyor. Gerçek rüyada ruh çıkar bedenden muhteremdir. Ruh çıkar bedenden. Kişi mesela Kabe'ye gidiyor, Medine'ye gidiyor, Resulullah'ı görüyor. Gece gelir bu gezen beden mi geziyor? Beden duruyor orada. Ruh geziyor işte. Ruh gidiyor muhteremdir. Sonra ne oluyor? Ruh gene bedene gelip giriyor. Bedene giriyor böyle işte. İşte bu ikinci surda üfürüldüğü anda vel ba'si baden mevt olacak. Ölümden sonra yine diriliş olacak. Mevla yeni bir kanun kuralı Mevlam böyle. Yeni bir denge düzen kuralı yürüle girecek. Mevlam ol dediği anda bedenlerimiz ana karnında oluştuğu gibi yaratta oluşacak mutlaka süfürüldüğü anda hepimiz ruhu gelecek, bedene girecek, hepimiz kendimizi ayakta bulacağız. Ayakta bulacağız böylece. Ne gibi? O anda sanki kişi uykudan uyanı gibi olacak. Çünkü iki sürü arasında ruhlara uyku hale verecek, ruhlara verecek. İki sürü arasında böylece. İki süfürünce sanki kişi böyle ağır, derin uykudan kalkıyor kişi böyle. Diğer ülkedan karşı çıkalıyor kişiler. Bir insan fırlayacak, hayata kimse bulacak kendisine. Tabi ama sur üfürüyor. Sonra oradan müsteramlar hepimiz ister istemez bakalım. istemez ne yapacağız? Mahşere toplanacağız. Mahşere toplanacağız böylece. İnsanların kimi yürüyecek? Kimi çok kolay gidecek Allah katın, kimi sürünecek böyle, kimin dili saracak, kimi yüzü sürünecek böylece, kimi insan hayvan sıfatını alacak böyle. Yani her insan ne şekilde öldüyse ölecek kalkacak. Bırak Allah için maddeti, ve tıb asüne kemaatemutun, ve tıb asüne Hangi şekil halde ölmüş iseniz öyle kaldıracaksınız kabirden. Kişi alkollü öldü Allah korusun. Allah Korosunlar ya. Kişi alkollü öldü alkolü aldı, bindi arabaya efendim direksiyona geçti, alkolün verdiği o şey ile bastı gaza. Allah korusun, kaza yaptı öldü. Yandakini ölümün seyab oldu. Karşı kişiye de icabı ölme seyab oldu. ...alkollü öldü... ...ne olacak? O da o anda alkollü olarak kalkacak muhtemelen. Allah korusun bir kişi... ...fuhuş, halde ölürse... ...o hale kalkacak muhtemelen. Herkes öldüğü gibi kalkacak. Namazda ölen namaza kalkacak. Namazın neresi ölmüşse... ...orada kalkacak muhtemelen. Hayatta bunun örnekleri vardır... Bazı kişi yatarken bir şey okur mesela kişi, bazı şeyi. Mesela Fatiha'yı, Amener'i, Süat'e, Kürsü'yü. Herkesin tabi çok okuduğu bir şey vardır. Veya yani zikrullah vardır. Eğer bir insan buna okuya okuya, ruhundan meleke kesip etmişse, kişi bazen uyanır, bakar ki uyandığı halde kişi bir şey okuyor ama. Öyle öne uyandığı anda kendini de bulur bazen. La illallah, la illallah der, kalkan. Kim namaz kılınmış gibi kalka bu şekilde, işte kabirden kalkışta öyle olacak, anlatıyorum Herkes öldüğü gibi kalkacak. Yani insan nasıl kabirden kalkmak istiyorsa, öyle yaşamamız zorunlu, gerekmektedir. Sonra, tabi mahşerde mizan var muhteremler. O konuya tabi kısa geçeceğim şimdi. Esna burada o konu yok çünkü. Mahşerde tabi önce uzun iş var. Sonra amel defterleri dağılacak. Amel defteri. Niye? Ne var orada? İşte burada ne yaptıysak onlar var muhtemelen. Ya Ne yaptıysak burada? Amel defteri hepsi var böylece. Nasıl var? yazın mı? Yok. Hem ses, hem görüntü, hepsi var muhtemelen. Hepsi var böylece. Kişi bakıcı amal defterine, hayatın o hepsini görecek orada böylece. Hepsi var böylece. Namaz görürken çekilmiş, vidayı alınmış ben. namazda almış böylece. Okuduğu da, bir de, kalbi de alınıyor, içi de alınıyor böyle. Yani kalbindeki niyetene tenevveli bakın böyle. Yani kalbinde çekiyor, Dilini çekiyor böyle, şeklini çekiyor, okuduğunu çekiyor. Öbürü bakmış bakmışlar, vuruyor, kırıyor, döküyor. Sövüyor, sayıyor böylece. O da çekilmişler muhtemelen. Öbürü televizyon başında aç bir gözlerini, şey yuvana çıkıyor gözden maça bakıyor böyle, ol diye bağırıyor ya. O da çekiliyor, o da çekiliyor Ya Ne olacak orada mahşerde? Kişi orada bunu görünce tabii pişman olacak muhtemelen. Pişman olacak. Ne ben bunu yaptım? Elini yiyecek zalimler böyle işte. Ellerin kusura böyle işte. Ne dametten? Ama oradaki pişmanlığın hiçbir fayda yok ama işte. Dünyada var faydası. Orada yok ama işte. Bunun için bakın aziz cemaatimiz. Ama ne olur böyle. Hep böyle güzel bir şey oraya yazılmaz çalışacağım bakın böyle. Hem böyle görüntü bakın böyle. Görüntü. Peki nasıl oluyor bu görün nasıl şey oluyor bu acaba bu nasıl bir şey bu acaba bu kağıt mı amal defteri iki melek var bak kağıt değil Mustafa Nasıl bir şey bu? Beynimizde hücre var hücre hafıza hücre var beynimizde gözünün göremeyece kadar küçücük hücre beyinde hafıza hücresi ne abi hafıza Mustafa hafıza hücresi biz ne yapıyorsak, o da bunlara kaydediyor baksana o da bunlara kaydediyor bence kişi mesela hafıza Kuran-ı Kerim ezberliyor işte o hücrede bakınız o hücrede var bence İnsan geziyor tozuyor okul arkadaşları var sınavlara giriyor ter döküyor askere giriyor işte genç kız çeyizlere yapıyor şunlara yapıyor bunda hayat hepsi beyindeki o küçük hücreye sığıyor mu sığıyor işte böyle mu mutlaka hem görüntü, hem ses, hem koku, hem tat. Tat bakınız. Mesela kişi alıyor bir şeyi, bakıyor. Ha, bu, tadı buna benziyor bakın da. bu lütfen. Kişi kokuyor, anlıyor. Kişi sesini anlıyor. Konuşuyor kişinin bence. Anlıyor. İşte adı cemaatimiz. Düşünenlere her şeyde ibret var. Her şey açık. açık her şey bence. İşte Allah'ın o verdiği amel defterinde de o da küçük oda da böylece onda da hayatımız var hayatımız böyle ve rengiyle sesiyle görüntüsüyle o da var muhtemelen böylece. sonra ne gelecek ortaya mizan gelecek sevap günah tartılacak yani mizan terazi anlamına geliyor tabi nasıl bir terazi olacak bilemiyorum muhtemelen soran nasıl tartılacak? Günah sevap ne olacak? Nasıl oraya konulacak? Onu da bilemiyoruz. Yani bilinen şu, bilirilen, yapılan her türlü sevaplar nur şeklinde olacaklar ama bir ağırlığı olacak. Her sevabın. Kişi namaz kılmış, oruç tutmuş, Allah zik etmiş, selam vermiş, Allah için bir kelam söylemiş, Allah zik etmiş, kişi ne yapmışsa Nasıl ki yere atılan tohumlar kaybolmuyor tohum. Ne tohumuysa çıkıyor. Vakti gelince. işte insan dünyada. Nedir dünya? Ayet'in tarlası mutluna bakmaktadır. Burada kişi ne yapmışsak, ne yapmışsak böylece. Hayır, güzel olarak ne yapmışsak böylece. Hepsi bunların nur olarak mizana konacaklar tabi bazı çok büyük olacak ama hele namaz var namaz mütterimde namaz böyle beş vakit namaz kişi namazını ne kadar güzel kılmışsa acil etmeden patrikütür yapmadan kişi huzurla namazını ne kadar güzel kılmışsa o kadar büyük nur bağ gibi gelecek verecek e bir, bir namaz değil ki emir boyu filan günün sabah namazının sevabı Öğün namazının sevabı, ikindinin sevabı, akşamın sevabı, yastırın sevabı, bitirin sevabı oktanırlar. Böyle konak konak konak kona böylece. Şimdi bir yürüyor burada فَاَمَّا مَنْ fekulet مَوَازِينُهُ Kimin ki orada mizandaki sevabı ağır çok gelirse işte Nedir sevap günah? Orada onu anlayacağız tam o açık şovdan Burada kolay gelebilecek. Efendim bu günah. Yani biliyor ama işte ona kalsın diyor. Yok diyor terimde. O da gelecek amar ede. kimin kimi zanda sevabı çok ağır gelirse ne olacak? Fehübe <huve> o kişi fi ınşetir razzuya. Fi öyle bir yaşayış hayata dönecek ki razıya tam razı olduğu hayatı orada bulacak. Kişinin her şeyi orada tatmin olacak. Ruhu, gönlü, kalbi, bütün duyguları gözü, kulağı, nefsi her şeyi tatmin olacak. Nedir bu? Ancak tabii cennet terim, Cennet işte böyle. Ne zaman olacak bu? Kimin ki mahşerde, mizanda sevabı ağır fazla gelirse yani bütün iş buraya dayanıyor. beden Bu muhteremler ne yapalım inşallah bakınız elimizden geldik inşallah sevabı çoğaltma çalışalım. Bir örnek vereyim muhteremler şöyle evlullah'tan bir örnek vereyim sizlere kısa geçelim yani çok bu konu inşallah Medine-i Münevvere'de muhteremler, bir gün hocama Şam'da misafiri gelecekmiş. Orada perşembe öğlen sonra resmi tatil oluyor. Cuma gün tam tatil, Cuma hafta başı oluyor. İslami kurallara göre, Medine-i Mekke'de. Perşembe günü gelecek misafiri. Öğlen bazan sonra, hocam beni çağırdı. Gittik bir yere bekliyoruz misafiri. Misafir Şam'dan gelecek. Çok muhteremmiş. Erken geldi muhteremler. Uzun beyaz fistan. Ve düğme ortaya iple bağlamış buralarına böyle. Eline bir asa düz sopa. Bir de torba atmış. Geldi. Selam verdi. Ve aleykümselam selam. Hocam kalktım. Dedi ki, hocam buyurun. Eve yemeğe gidelim yani. Çöye yapalım. Yok di bak. Parmağışla yok. Eve... Yemeğe gitmeyeceğiz. Eve namaz kılma gideceğiz. Peki hocam dedi. Gidiyoruz. Yolda giderken hiç konuşmadı böyle. Hep böyle huzurda Allah ile beraber böyle. Şey. Eve gittik. Kapını şey girdi, selam verdi. Döndü kıbleye. Allah Ekber. Tebral aldı ikikat namaz kıldı böyle. Şey. Ama namaz kıkred böyle. Böyle yavaş huzur ikikat namaz kıldım. Sıran verdi. Ben de yanında oturuyorum. Döndü bana. Bak yavrum dedi bana. Ben de gençim tabi. Bak yavrum dedi. Eğer dedi eve yemek yemek niyetiyle gelseydik yolduk ömür boşa geçecekti. Boşa geçecekti. Ama namaz kılma niyeti olunca dedi Mevliha hadımı sıfırıya baktı. Ve bana şu ilave etti. Ömür kısa. Dünya çok aldatıcı, geçici, dünya fani. Ama orada bir alem var ki, ebediyet alemi, sonsuz alemi var. Oraya çok sermaye lazım. Orada kula geçmenin çok kuru sevap ki oraya haber Bir dakika boş gerekiyor burada bu terimler. Az cemaatimiz. İşte Mevlam'ın bakın, böyle kulları var böylece. Yani hayatının her anı, her saniyesini Allah için değerlendirilmeye çalışmak böylece. Demek ki sevap yapmak gerekiyor. Yanlış şimdi sevap deyince bazıları ne yapıyorlar? Efendim o da sevap, bu da sevap diye temel ibadeti terk ediyor bazıları ama. Bu olmaz muhteremler. İşte bir hikaye biliyorsunuz. Genelde bu hikayeyi çok kullanılıyor işlerine geliyor onlara bence. Musa Aleyhisselam'ın şeyinde Rabbim Musa Aleyhisselam'a sormuş hikaye ama Aslan bilmiyoruz tabi bunu da. Ya Mustafa benim için ne yaptın? İşte namaz kılınmış, şunu şunu onlar kendin için. Benim için ne yaptın? Böyle şey yok mu? muhtemelen Haşa. namaz da Allah işte olmaz mı? Düğün direği namaz be. Ne yapıyor bu şey zavallı gafirler şimdi? Efendim evet, namaz insanının kendisi içinmiş. O kendisi içinmiş. E, bir fakire bir efendim bir yüz bin lira bir milyon verdi mi? Tamam cihaz artık onun. Yana varılmıyor muhtemelenler. Hazreti cemaatimiz böyle hikaye üzerine din temel edilemez. Dinin temelikeleri vardır. İslam beş şey üzerine bina kılınmıştır peygamberimiz. Pe beş şey üzerine bina kılınmıştır. Nedir bunlar? Önce kelime-i şehadet, iman etmek. Bu İslam'ın, İslam bir bina ise bunun temeli budur böylece. Sonra dört tane direk işte namaz, oruç, zekat, haç. Ondan sonra duvarları nedir? Vacipler. Üstü vacipler. Nedir sıvası, duvarın sıvası? Sünnetler. Şimdi kişi ne yapıyor efendim? Farzı yapmıyor, imanı tehlikeli. Farzı yapmıyor, vacip sünneti yapmıyor da. Efendim işte ben yalı yapacağım camiye. Ama sen namaz kuymasın muhtemelenler. az cemaat demesi. Yani kendimizi aldatmayalım muhteremler. Aldatmayalım. Tabi yardım etmek çok güzel, fakir sevindirmesi güzel, güder güzel, hepsi bunların güzel adı cemaatimiz. Ama kişi ne yapacak? Kişi önce yaratıldığı amacı doğrusu yaşayacak kişi böylece. Nedir bu da? Önce iman, Allah iman, iman kuvvetlenecek böyle. Kişi Allah'ı sürekli beraber olacak. Kişi Allah'ını zikredecek. Sonra mutlaka beş vakit namaz, dinin direği özü bu, temeli bu belice. Ondan sonra işte tabi oruçlar, şunlar bundan muhteremler. Biraz da tabi şu bu aylarda çok kıymeti aylar, kutsal aylar belice. İnşallah bir iki gün sırada verat kandiri geliyor muhteremde. Çarşımın akşamı Allah Yani biraz gayet gerekiyor. Ve kurtuluş gerekiyor belice. İşte eğer dünyada inşallah, sevap çok işlersek bence yolda mesela selam verelim efendim yolda ederken bir aramda karşılaştık ne yapacağız o anda Allah korkusu ile kişi gözünü kapanan kapayı verse insan önüne bakıverse o anda aldığı sevapta tam bir farz sevabın karşılığı oluyor böyle. Bakınız böyle. yani haramdan kaçmak da fazdır fazdır yani kişi her yerde sevap kazanabilir benlece. Kazanabilir böylece. İşlere meâl abi yürüyor. Kiminki mahşerde mizanda sevabı çok gelirse. Artık kişinin sevinci o anda benlece. İnşallah merhamet sevinirse adam mahşede oturacak. O an var ya o an böylece. Yani günah sevap kondu. Tam gözü yoldan fırlıyor benlece. Böyle yürüyor. Kalpler neden hanacı Sayın kart yerinden kopmuş, o sıkın belice berberler. Kişiye bakıyor böylece bakıyor ne konacak mize, ne konca belice? Bak insan böyle, tabi günah dokunuyor siyap takılıyor, bakıyor ama siyap oturdu mu tak diye fazla geldi mi? Kişi böyle oh veda, tamam artık veda. Onun en büyük bayramı, en kutsal bayramı yeni doğuşu o işte beraberce. Oh, berabere gelecek. Her gün cennet. Ayrıca bakalım bu tarafa. Bir arada araracak peygamberler bakın, sıddıklar, şehitler, Allah salihler böyle. Hep nurlar insan verecek. Sonra ne olacak? Fevve fii inşetirral diye olacak. İnsan nasıl hayat istiyor, İnsan nasıl bir yaşam istiyorsa onu bulacak orada böyle. Gönlü tatmin olacak, gücü tatmin olacak. Cennette önce Ne var? Ölüm yok. Ölüm saat istemez. Ne var cennette? Yaşlılık, yaşlılık yok cennette. Hep gençlik var. 30 yaşında böyle. Hastalık yok cennette böyle. Sürekli genç, zinde, sürekli huzurlu. Huzurlu. Cennette tıraş yok mu sen böyle böyle? Efendim, kuaför salonu, berber yok cennetten böyle. Ayak kaşığı yok cennette efendim de. Cennette, cennette tercih yok. kim o iş yapar cennette? Cennette her şey bol bol bol. Doğal her şey orada böyle şey. doğal işte ipekten böyle. Saç uzamayacak. tırnak uzamayacak cennete böyle. Hep aynı kalacak böyle. O da külfet çünkü. O da külfettir. Yani insan nasıl hayat istiyor. Şu olmasa yok cennette böyle. Her şey tam yerinde böyle şey. Ama bir de bunun tabi ne var? Aksılar mutluna Allah Allah korusun. Ve hamfeln az yunu melab yürü. Ve memen haffet mevazinuhu var. Kimin de Allah korusun sabı <as, gülüyor> az hafif geldi <gülüyor> az. Yukarı kaldı. Güne <Yine> oturdu. Huvmü <gülüyor> haviye. Onun anası varacağı yer haviye <gülüyor> cehennemi. Haviye <gülüyor> en aşağı canı da Allah korusun. Ya Muhammed. <gülüyor> Mahiyinarun hamiye. Velam soruyor Emaadra ki mahiyen, naurun hamiyeh. Habibi nedir o? Habiye cehennem biliyor musun? Ben soruyor, ya, bilen ben yapıyor Nedir naurun <gülüyor> ateş bak, Ateş ya iş bitti bence. Ateş bence. Bir yere kaçamıyorsun mu teberrüdün? Bir yere kaçamıyorsun. Her taraf ateş, ateş, ateş, ateş bence. Alüvler, ardı cehennem patlıyor. İmdat ediyor cehennem. insanlar çıldırıp korkuyorlar. Zebaniler. Bir de orada yıl, akrepler var böyle cehennemde. Köpekler var canım Ateşten yer Nasıl ki balıklar suda yaratılıyor, su yaşıyorlar. Ondan doğa hayatı o. Çırkımı yaşayamaz böyle. Çırk bunlar hayvan böyle. Ölür, yaşayamaz. İşte Mevlam böyle yaratmış. Ateşten yer yılanlar, akrepler muhteremler. Ama deve boyu bir kalın böyle, uzun mu büyük böylece insan saldıracak Allah korusun böyle. Saldıracak Allah korusun böyle şey. Nedir bu? Yani ateş yakacak. Bir de orada korku var şimdi böyle yani. Yani korku yalan insan böyle saldıracak, köpek havlayacak ve zabaniler, zabaniler. Dağ gibi böyle. Yürü yürü böyle? Ama korku korkuş korku böylece böyle. Bağırda zaman sanki deprem oluyor cennemde böylece. Korku zebaniler. Ne var cehennemde? Acıkıyor mu orada? acık. Ama ne var orada? Zakkum var. darya Diken ağaç, ateşler ateş böylece. Su var mı var? Ne var? İşte gazta, gıslin suları var böylece. Irinler akıyor. Biraz da fuhuş yapanlar, edeple akacak böyle irin akacak. Allah korusun böylece. Muhtemelenler. Onlar akacak Allah korusun böylece. Sonra gayya var böylece. Allah korusun. Namaz kılmayanlar azap olacak. Gaya deryasında böylece. Hukur hukur kaynıyor Ebedici. insanın karşısında ayak yakıyor. E böyle bir cehennem var mı değil mi? Böyle cehennem var Ebedici. Bir gün Lokman oğlu geliyor babasına. Baba Arkadaşlarım şöyle yapıyorlar ben de yapabilir miyim? Babasına soruyor. Lokman Aleyhisselam tabii. Yapmayın bağırmıyor bak. Lokman Aleyhisselam ne diyor? Yavrum diyor. Az evvel gel bakalım diyor. Geliyor. Ocağa ateş almış. Yavrum diyor, Paman soğuk bakayım şu ateşe. E yanar baba, Canım biraz soğuk bak. Yaklaş bakayım böyle, Yaklaşamıyor. Yavrum bak diyor, O iş yaparsan diyor, Allah'ını haram kılmış diyor, Yarın ateşte yanacaksın yavrum diyor. Bak diyor, Ateş meydana bak yavrum böyle. Diyor. Eğer ateşe dayanabiliyorsan diyor, Ateşe dayanabildiğin kadar, Günah işte. Hiç dayanamam baba. Ama günah işlemez ama ya azı cemaatimiz. Ösramlar ben şu şey o acı ve acı gezenler vallahi acıyorlar berece. Acıyorlar berece. Çünkü sonuç belli evladım. Sonu görün insan bari. Sonu Allah korusun berece. O nazik ten nasıl yanacak mezarda ateşte? Ama yanacak mı da böyle? Yani tevbesiz ölürse dönüş hap olur Allah korusun. Onlar nasıl yanacaklar? o cennette Allah korusun berece. Lillah taala fatiha.